Fars emirle yapılır, nafile sevginden yaparsın işi. Allah'a sevgini ilan etmendir, aşkını. Nafile ibadetin manası odur, yoksa bedava ibadetin manasına değil.